Bugün iman dersinin 139. dersine devam ediyoruz elhamdülillah. İman dersinde de imanın rükünlerindeydik. Rükünlerde de 5. rükündeydik. Ahiret gününe iman. Onda da ahiret gününde imanda da küçük alametlerdeydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden geleceği haber vermiştir. Bu mucizedir. İleride bu şeyler olacaktır. Bunun da iki tanesi var. Küçüğü var, büyücü var. Büyük on tanedir. Küçük sayısızdır. Çoktur. O küçüklerin en önemlilerini biz işliyoruz. Bundan önce beş tane işledir. Bugün altıncını işleyeceğiz. Küçük alametler aynı zamanda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir bu? Mucizesidir. Mucize nedir? Olağanüstü bir şeydir. Hiç kimse bilemez yarın ne olacak ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Evet, altıncısı küçük şartların altıncılarından. Wad'ul ahadisül mekzûbeti ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve retf وَكِثْرَةُ الْكَذِبِ وَعَدَمِ تَثَبُّتُ ف۪ي نَقْلِ الْأَخْبَرِ وَعَدَمْ تَثَبُّتِ ف۪ي نَقْلِ الْأَخْبَرِ Nedir? Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dininden uyduruk hadisler ortaya çıkar. Sünnetini reddedenler olur. Yalan ümmette çok alır. Sonra haberi bir haber geldi sene, dinde, yen de genel, kimse o haberin senedi nedir bakmaz. Olduğu gibi alır. Doğru gerçek inanır. Bunları haber vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların her biri ayrı ayrı da olabilir ama genelde aynı şemsiye altındadır. Nedir? Yalan çok alır. Yani bir tane Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dininden yalan döyürse ne olur? Her şey yalan mubahtır onun için. Onun için bunu hepsini bir paket altında topladım ben. Bu üçünü bir yerde inşallah açıklarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Kıyamet yaklaştıkça yani ben vefat ettikten sonra bunların badireleri çıkar. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberidir. Bu iftu ve sa'atu ke Ben gönderildim ta öyleyim. Parmağını böyle yaptı Resulullah Yani yapışıklı hemen son peygamberin kıyamatta yaklaştı. Dünyanın ömrüne göre Resulullah'tan sonra kıyamatta yaklaşmış tabi. İyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdi? Çok haberler verdi. Bir haberinden birisi benim dilimden yalan söylerler. Benim dilimden söylemediğimi bana mensub ederler. Bu da nedir? Yalanın, yalanın zirvetidir. Ondan sonra bu yalanlar yayılır. Ondan sonra dünyada yalan yayılır. Yalan çok alır. Ondan sonra ne olur? Her çeşit, şey, Müslümanlar bile dahil bir adet haline gelir. Bir haberi duydun, yalandır, gerçektir sormazsın. Uzmanına da gitmezsin. Kaynağından da tespit etmezsin. Hemen dersin, o tamamdır. Bizde ne diyorlar? Bunun felsefesini de şeytan kurmuş çamura at, izi kalır. Tutmasa izi kalır. Bu günde bunlar hepsi tecelli etmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem konular tecelli etmiştir. En önemlisini alalım biz. En önemlisi nedir arkadaşlar? Resulullah'ın dilinden hadis uydurmak. Buna da şeriatten ne diyoruz? el ehadithül el ehadithül uyduruk hadis Türkçe diyoruz. Değil mi? Uydurma hadisler. Uydurma hadisler Hadis dedik, hadis nedir? Arapca. Hadese yuhaddisu hadisen. Asıl nedir? Konuşma. Onun için şeriatta hadis dedik, bir tane var hadisini amennâ ve saddaknâ deriz. Tabi Allah'ın kelamından sonra o da Resulullah'ın hadisi. Yani Resulullah'ın konuşması. Hadis nereden alınmış? Diyoruz bu hadistir nedir? Yani Resulullah tehaddüs etmiş onunla. Yani konuşmuş onu, nıtk etmiş onu. Resulullah'ın konuşmasına hadis diyoruz. Parantez arasında Resulullah'ın konuşmasını parantez arasında koyduk. Bu hadis Resulullah'ındır. Resulullah'ın konuşmasından bir parça alıyoruz. Bu hadistir. Onun için hadis ilmi en ince ilimlerdendir. Neden? Çünkü mukaddes bir bağdır. E, mukaddes bir kelimedir. Hadis. Çünkü Allahu Teala'nın kelamı Kur'an'dır. Batıl gelmez onu. Allah Teala e de kelamını kurmuştur. Ey hadis onu da Allah Teala kurmuştur. Çünkü alimler diyorlar inna نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ Zikir, biz indirdik onu, biz de ona mukayyet oluruz. Burada alimler diyorlar zikir, Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnettir. Evet, Kur'an muhafaza oldu elhamdülillah, bir, hiçbir şey değişilmediği için. Çaba gösterildi mi? Çok ama yapamadı. Hadise ise Allah'ın kelamı olmadığı için, Anlam Allahu Teala'nın istediğini kim tebliğ ediyor bize? Resulullah'ın edebi edibiyetiyle. Celem bize bunu hadis diyordur. O Allah'a direkt mensup olmadığı için ne oldu? Uyduruk hadisler Resulullah'ın dilinden oldu ama Allah mukayyet etti mi? Etti. Nasıl etti? Ki biz biliyoruz bu hadis sahihtir bu günde bu hadis uyduruktur. Anlamı ne gelir? Yani alimler bunu ayırtmıştır. Hiç ümmette yoktur. bugün de ümmet bir zayıf hadisin üzerine icma etmişler. O zayıf hadiste amel ediyorlar. Odur meydan. Hiç böyle bir şey olmamış mı olmaz da. Ha olabilir bir çesim bir insanlar böyle inanmışlar. Zayıf mevzu hadisten amel ediyorlar. Ama bu olmaz. Evet. Hadis dedik Resulullah'ın konuşmasıdır. Arap camına hadis derler. Ondan sonra hadis dedim Resulullah'ın sözüne itlak olur. Hadiste çeşit çeşittir. Sahih hadis var. Zayıf hadis var. Uyduruk hadis var. Sahih de çeşit çeşittir. Zayıf da çeşit çeşittir. Uyduruk da bir çeşittir. Zayıf, sahih nedir? Yani hem metni, hem senedi sahihtir. Ümmet bunun üzerine icma etmiştir. Yani alimler anlaşmışlar. Bu hadis sahiptir. Metin nedir? Metin o sözün içeriği Kur'an ve Resulullah'ın şeriata aykırı değilse bu sahihtir. Senet nedir? Çünkü bir ilim hadis ilmi senetten metinden ibarettir. Bu metin sözün içeriği. Senet nedir? Kimden aldım bu hadisi? Hadisçiler. Yok ben bana ne desen kimden aldım bu hadisi diyelim Bukhari'den aldım. Yani Bukhari kimden aldı? Bukhari bir tabiinden aldı. O tabiim bir sahabadan aldı. O sahaba Resulullah'tan duydu Buna ne derler? Senet, zincir. Halka halka birbirine Resulullah'a dayanıyor. Hadi nasıl sahih olur? Bu senette bu halkalar sağlamdır. Alimler icma ederler. Bu halkada Bu hadisler bu, bu raviler hadisi rivayet eden raviye ne diyorlar? Ravi derler. O zaman o raviler sahihtir, bu hadiste sahihtir. Onun için e, sahih hadisler elhamdülillah çoktur, binlercedir. bunun da çok müşünetler var, sahihler var, e, mu'camlar var. Hadis kitabı çoktur. En sahihi de nedir? Bukhari müsündür. Ondan sonra kütüb Arba'a Kütüb-Sütte'nin dördü İbn-i Mace, Nasa'i Bunlarda da uyduruk hadisi yoktur Ama zayıf hadisler var Ondan sonra da Müslend İmam Ahmet Müslend Abdir-Razza, hadisler var Çoktur. İmam Ahmed'in Müslendinde Otuz bin tane hadis Otuz bin yakın, yirmi yedi bin hadis var birçok sahiptir Evet bu sahih hadistir Elhamdülillah elimizde çoktur Bugünde de sahih hadis hepsini alimler ayırmışlar. Ne zaman? Bundan 1300 sene önce, 1200 sene önce hadis sahihler elimizdedir. Bugüne kadar yine devam ediyor. Ne? Allah'ın kuruması. Yine zayıf hadisten, sahih hadisten hepsini ayırmışlar. Sonra ne gelir? Zayıf hadis gelir. Z e, ha, sahih hadisten amel etmek nedir? Vaciptir. Kur'an gibidir. Amel edeceksin. Kur'an'la sünnet paraleldir, eşittir. i sünnette yoktur Kur'an sonra hadise bakayım. Kur'an hadis aynen pakettedir. Kişisi birbirine etten tırnak gibidir, ayrılmaz. Sekizden dokuz gibidir. Paraleldir, birbiriyle gelir, birbiriyle yapışıktır. Ayrılmaz birbirine. İyidir, ondan sonra ne gelir? Zayıf hadis gelir. Zayıf hadis nedir? Zayıf hadisin senedi zayıftır. Yani o ravilerin birisinde bir dene bir arize yapmış. Bunun da ilmi çok derindir. Ben kısaca cese tarif ediyorum. O senette bir arize var. İster o senette bir dene biteneyi görmemiş. Aynı zamanda yaşamışlar. Çizsi de fikadır yani güvenilgılıdır. Çizsi de aynı zamanda ama çizsi birbirini görmemiş. O onlar rivayet etse alemlerdeler durum bakarım. Tedlis etti Sanki görmüş gibi ben filanlar filan filan filanlar o filan filanı görmemiş. Velevçe aynı zamanda kisi de sağlandı O kader ince alimler ayırmışlar. Zayıf hadisleri ayırmışlar. Zayıf hadisin bazen metni metni titrek olur. Yani bakıyorsun metrinde biraz arize var. Yani metni bakıyorsun bakıyorsun Diğer sahih hadislere İslam'ın kaidelerine bir eser geliyor. Senedi de senedinde de zayıf var. Ravilerin biri zayıftır. Ravilerin biri bu hadisi rivayet etmiş alimler bunun hakkında zayıf demişler. İhtiyaten demişler. Vesaire bir sürü mustalahları var. Bunundan hüküm ne? Bundan da alimler, ehli Şünnet alimleri cumhur ulema icmaen etmişler. Zayıf hadisten amel olunur bir şartla şart koşmuşlar. Bir, o zayıf hadis çok zayıf olmasın. Şiddetli zayıf olmasın. O zaman amel edilir. İki, başka bir sahih hadisin gölcesi altında olsun. Yani zayıf hadis tek başına bir konu getirmemiş. Sahih hadisten bir konu var, bu da ona bir destektir. Bu kaç oldu? İki. Üçüncü nedir? zayıf hadis tamamladık mı? Fazailü'l a'mal Yani hüküm koymakta değil, amelleri teşvik etmekte. Yani kim suyu oturalar ise bu kadar ecri var. Yani amel, hüküm değil, kim suyu gerek oturalar için, yani ayakta içsin. Bu hükümdür. Ama oturarak içse bu kadar ecri. Bu nedir? Teşviktir. Yen yani de terhib dediğimiz korkutmaktır. Kim bu günahı yapsa bu kadar şeyi var, cinahı var. Bunun nedir anlamı? Bu bu üç şartta zayıf hadisten amel etmek mahsuru yoktur. Bir kısım ulamalar azınlık dediler. Kesinlikle dediler zayıften amel edilmez. Bu da biraz şeydir ama racih olan cumhurun görüşüdür. Zayıf hadiste bir mahsuru yoktur. Fadail amelde bu üç şarttan Şiddetli zayıf olmasın başka bir konunun altında olsun tek başına bir konu getirmesin üçüncü de fazael amelde hüküm vermekte değil teşvik ve terhib teşvik ve tehdit babında olsa amel olur cumhurun görüşü de e, racihtir onda da bazı büyük alimler demişler onu da alana bir şiddet kullanırız evet sonra ne var Mozu hadis var konumuz bizim uyduruk hadis uydurma hadis Uydurma nedir? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi dememiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bu hadisi dememiş ama bir tane bu hadisi kendisi uydurmuş Resulullah'a mal etmiş bunu. Bu nedir? Uydurma hadistir. Buna kim tesaret eder? Sahabe zamanında bunları duyduklarında Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem belki tüyleri dikan dikan olmuş. Kim cesaret edilir Resulullah'ın dilinden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadıkul emin. Resulullah cahiliyette öyle tanıldı. İslam'dan önce cahiliyet zamanında sadıkul emin diyordular ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü yere düşmezdir. Bırakın sahabe yanında sözü yere düşmezdir. Resulullah tükürseydi yere düşmezdir. Sahabeler koşardılar tükürekini aslar yüzlerine sürçürler. Bu caizdir. Ben sadece Resulullah'ta yapmakta. Başka veli, evliya Allah bu haramdır, caiz değil. Sadece bu Resulullah'a hastır. Olabilir bazı hoca çıkar, kendisine bunu mal eder, oradan da dünya kazanır. Ama ahirette de ateş alır. O çükürekler hem verenin hem alanın canına yapış Bu Resulullah'ın özelliklerindendir Ehl-i talim ediyor. Evet, böyle bir Resul'un dilinden kim uydurabilir demek ki oluyor. Abu Sufyan cahiliyet zamanında geldi Medine'ye sulh hudeybiye bozulmuş diye aracılık bulsun. Resulullah onu karşılamadı, gitti bütün ashabın yanına karşılamadı. Kızı Ummu Seleme yanına geldi. Resulullah'ın evine geldi. Kızı Ummu Seleme. O, oturun oturup demedi. Kızın kızı Ummu Seleme Ebu Süfyan'a otur demedi. Dedi Resulullah seni kabul etmedi. Ben nasıl seni otur derim. Ya kızım yapma eyleme oturayım mı? Tak diye oturdu. Okak dedi. Neden? Dedi bu döşek Resulullah'ındır üzerinde oturma. Başka bir şey saldı onun için üzerinde otur. Ne kadar seviyirler Resulullah'sına. Onun için Ebu Süfyan geldi dedi, dedi öyle bir şey gördüm hayatta görmem şimdi. Muhammed'in ashabı Muhammed'e yaptıklarını ne gördüm ne duydum eski evvelinden, öncelerden hiç böyle bir şey duymamışız, görmemişiz dedi. Onun için orada kalbine İslam girdi dedi alimler. Korkudan bu dinin bu işin sonu yoktur anladı. Bu kadar işkence, bu kadar şey, geldikçe bunlar fazla. Onun için aynı de bu Sufyan, Arap'ın, Kureyş'in efendisidir. Şam'a giderken Şam Rumların büyücü Kayser onu çağırdı. Nedir bu dedi sizin peygamberinizin hikayesi. Ona sordu. Dedi ki e, anlat işte anlattı soru sordu cevap verdi. Hepsini doğru cevap verdi. Vallahi dedi Arablar, Arablar Abu Sufyan yalancıdır yalan dedi diye Bundan korkmasaydım Kaysara Muhammed'in doğru haberini vermezdim yalan verirdim. Gördük mü yalan cahiliyette bile kötü bir şeydi. Onun için sahaba normal insan yalan diyemiyor. Peki fe bir Müslüman onun için yalan hadis, uyduruk, uydurma hadis çok alır. Bunu sahabenin aklı yetmemiş. Nasıl olur demiş. Demek ki bu mucizedir. Olur yapmışlar. İyidir uyduruk hadis. Ne zaman çıktı uydurma hadisler? Uydurma hadisler ilk zaman ne zaman başladı? Hazret Osman'ın ölümünde. Yen yani ölümü asnasında, yen yani ölümünden bir iki sene önce. Fitne yaratıldı ya o zaman başladılar uydurma hadis kurmaya. Neden? Kendi fitlerini desteklesiler. Bunun da başında Abdullah i̇bn Sebe' vardır. Dedik Abdullah İbn-i Sebe, Şia o okurmuştur. Yahudidir, Yemenlidir, zındıktır. Gelmiş İslam'ı bozmak için. Yahudiler neyi bozdular? Hristiyan dinini bozdular, şirk korktular ona. Ne yaptılar? İslam'ı da bozmaya çaktılar. Ama Allah İslam dinini kurmuştu. Bozsalar, insanları bozarlar. Paketi bozamazlar elhamdülillah. Ve bozamadılar da. Bugün de elimize paket, el bebek, gül bebek, doğru Resulullah'a geldiği paket bizim elimizde var. Ha, bunun paketin etrafına bazı şeyler eklemeler yapışılmış, onu da alimler ispartolayla nasıl kaşıyorsun? Böyle hepsini kaşıyamışlar, bitirmişler. Paket elimizdedir. Ama çok insan var, bilmiyor. Ha? yapışmış pakete de sarılıyor. Onun için elim lazım. İşte o fitneden sonra ne oldu? Uydurma hadisler atıldı. Bunun da delili nedir? Muhammed ibn Sireyin Tabi efendisi. Dedi ki biz fitne olmadan önce, tabi Hazret Osman'dan sonra ne fitnes oldu sahabeler, Hazret Ali ile ashabiçler, Cemel, Siffin, ondan sonra haricilerin fitnesi, ondan sonra fitneler tetabu etti, birbirini peş peşe geldi. Ondan dolayı tabiin imamı, hadiste imam olan Muhammed ibn Sirin ne dedi? dedi biz eskiden kim deseydi Resulullah böyle dedi tamam derdik amenna saddakna oluyla amel ederdik fitneden sonra dedik semmu lena ricalikum senedini söyle bana kimden duydun bunu sen ehli ise alırız ehli ise reddederiz dedi gördük mü oradan sened ayırması birinci dönemden çıkmıştı sahabe döneminden hala sahabenin bir kısmı var hayatta onun için İbni Abbas diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini duysaydık hepimiz böyle dönerdik kulak verirdik. Her şeyi bırakırdık elimizden. Yemek, içmek, çoluk, çocuk. Ne önemli iş var içerimizde bırakırdık. O söze doğru konsantre olurduk. Muhakkak bir herdir bizim lehimizedir. Yenide bir şer bizim lehimize bizi ondan uyarıyor. Hadi söyle bakardılar. 200 sene bu iş gitti. Ama 200 seneden sonra alimler diyorlar bu iş ne oldu? Kurumsal şekilde oldu. 200 sene hicret senesinde, 200'e kadar hemen hemen uydurma hadisi oluyordu. Ama alimler böyle üflüyordular, temizliyordular. Kitaplara geçmemiş filan olmamış kulaktan kulağa düşürdü. Çok az iş işte. 200 sene ne oldu? Sonra başladı kurumsal şekilde. Yahudiler, zındıklar çalışmaya, işine yapmaya hadisi uydurmasını yapmaya hakkında. Ondan sonra bu sefer ne yapılar Hadisi eskisi gibi değil. Demiyorlar Hadi Resulullah böyle dedi. Bu kadar kalkıyorlar hadise senet ekliyorlar. Kendilerinden. Bu sefer alimlerimizin işi zor oldu. Sahih bir seneri getiriyorlar. Mevzu bir hadise yapıştırırlar. Yen de kendileri adam seçiyorlar, onu uydurmasyon bir senet yapıyorlar, bunu kitaplarımıza sokuyorlar, yen yani divanlarda anlatıyorlar. Bu nasıl ümmete işlediği İşler. Bunların bin bir çeşit hileleri var. Zındıkların ve Yahudilerin. Ve din düşmanları. Din düşmanlarında da o zaman Farisiler vardı, Farslar. Bugün de Safavi dediğimiz İranlılar. Onlar da bu işin içindediler. Ne yaptılar? Uydurma hadisler koydular. Meselen uydurma hadisin yolları çoktur. Konumuz bu değil. Ama bir örnek vereyim size. Ne kadar bunlar şeytanın elemanıdılar. Bunu ancak şeytan bu kadar becerir. Bunlar da onların elemanıdır. Şeyatin cin ve ins iştima ettiler. <gülüyor> toplandılar. Bu konuda bu Musabalar üzerine yürüdüler. Meselen bir semte yeni bir şehre 5 6 tane yani 3 tane ne geliyor? ilim talebesi geliyor. Orada oturuyorlar, o semte yerleşiyorlar. Ondan sonra orada camide namaz kılıyorlar. Ondan sonra güzel ahlak, takva, cehut, ibadat izhar ediyorlar. Görüntü her şeyde çok düzgün konuşuyorlar. Millet bunları seviyor. Sevdiklerinden sonra siz kimsiniz? Biz filan böyük alimin talebesiyiz. O alimden bahsediyor. Neredeyse Evliya Allah çıkartıyorum. Millet diyor ki ya bunlar bu kadar yüksek ilimleri var, bu kadar takval ediler. demek ki bunların hocaları nedir? Bakıyorsun bir sene altı ay, bir sene, iki sene bazen. Ondan sonra hocalardan haber salıyorlar. Kırmızı halı salınmış Oca geliyor, o evliya Allah gibi karşılayacak. Ondan sonra al babam bu uydurma hadislerden, yani batıl had laflardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mal edilmişler. Oradaki insanlar da inanır. Bu bir, bir, bir nevi. Bin bir nevi hileleri var. Bu şeytandır. Biriçimi cennetten başlamıştır. İnsanoğlunun bütün zayıf noktasını bilir. Onun için ne insanoğluna çare işler Kendisine göre onu insanoğluna işletir. Onun için Müslümanlar bu konuda uyanık oldular elhamdülillah. Bu konuda alimler ne yaptılar? Ayırdılar. Uzmanlar gibi. Eskiden nenelerimiz pirinci hatırlarsınız tepsiye sererdiler. Ondan sonra ayırırdılar. İçinde siyah taşlar olur, ufak şeyler olur. Onları böyle ayırırdılar. Yani de bir kıl saçlarından düşmüş hamura, o hamurdan böyle çekerdiler o kılı. Alimlerimiz de hadisleri böyle çektiler. Bir gün Harun Reşid bir zındıkı yakaladı. Zındıktır, emir verdi kadılar, bu zındıktır, ispat oldu üzerine. Harun Reşid dedi başına uğruyor. Kendisi de geldi o ibadetten, başına vurmak onun ibadettir. Ondan hoşnut olsun diye. O ibadeti yaşasın. imanı artsın. Durdu başında. O sınıkın başını vurmadan önce ey dedi halife, musulmanların halifesi. Sen beni öldürsen ne yazar? Ben sizin peygamberinizin dini, di, dilinden yüzlerce hadisler kitapların içine soktum senetiyle. Ne dedi Arraşid? Ha dur dur vurmayın filan. Hayır. Biliyor bu falso'dur. Falso'yu mihenk taşı ayırır. İşlemez ustalara. Ne dedi? Vurun zındıkın başını. Yaşasın sufyanlar bunun için. Sufyanlar ki büyük alim var sufyan. Ne yaşasın? Ayırt ederler. Kılı hamurdan çektikleri gibi zayıf hadisleri ayırt ederler. Doğru mu dedi Harun? Doğru dedi. Nerede doğru dedi? Ayırt ettiler. Elhamdülillah. Bugün de elimizde var. Telifler var. İşte sahih hadisler, zayıf hadisler. Bir de mevzu hadisler. Uyduruk hadisler. Uydurma hadisler. Hepsi elimizde var. Emekçi ayrılmıştır. Elhamdülillah. Aynen Harun Raşid ne kadar Resulullah'ın saygısı var sözünü. Bugün bir, bir alim Harun Raşid'in meclisinde bir rivayet ediyor. Bu hadisi diyor. Fehtecce Adem ve Musa Hazret Musa diyor ki, kıyamet gününde Hz. Adem'e diyor ki, senin yüzünden biz cennetten çıktık. Hz. Adem Musa'ya bir şey der, o da diyor, senin yüzünden cennetten çıktık, Adem, Musa daha galip cennetten çıktık. Bu hal ise, Adem Musa, orada bir meclisin efendisi, yani büyük bir şahsiyet oturmuş, Orada raviye diğer Nerede gördün bunları? Yani alay babına Yani nerede gördün Adem'den Musa'yı? Harun Reşid öyle kızar ki kılıncıda sarılır adamın başını kukarsın. Zar zor alimler kıkarlar onu sakin ettiler. O adam da gelir özür diler. Ben bu kast etmedim filan. Nasıl olur Resulullah'ın hadisine karşı böyle insan laubali olur. işte bunların nuvastasıyla bizim hadislere Allah Subhanehu Teala Mukayyet etti, oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize haber vermiş. Uydurma hadisler olur. Bu da birçok rivayetler var, bir kısmın alanı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüm'de geçiyor. Ee, يَكُونُ fi آخِرِ زَمَانِ يَكُونُ fi, اَخِرِ الزَّمَانِ dajjaluna كَذَّابُونَ Ahir zaman yaklaştıkça dajjaller çıkar. Deccel dedik nedir? Yalan da uzman. Yani yalanı başlı kulağlı uzmandır. Yani yalan meknesidir. Yalan üretiyor. Yok polislerin yalan meknesi keşfediyor ondan değil. Yani yalan meknesi <gülüyor> yalan üretiyor. <gülüyor> Kezzabun yalancılar. Yani demek ki yalan üretenler uzmanlar var bir de düz yalancılar var. Bugün de bunlar var mı? Var. Eskiden var mıydı? Vardır. Gelecekte de olacak. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ye'tunakum min ahadisi bima lem tesma'u entum vela aba'ukum." Öyle hadisler size getirirler ki ne siz, ne babalarınız hadisleri duymamıştır. Ne yaparım ya Resulullah? Çözüm veriyor. Her zaman Resulullah bir şerden sakındırsa başımızı boş bırakmaz. Çözüm verir bize. Feiyyâkum ve iyyahum. Sakın ha, onlardan uzağ durun. Sakın ha, onlara dikkat edin, onlara karışmayın. Onlara karışmayın. Yaklaşmayın. La yuzillûnekum ve la yuftinûnekum. Dikkat edin. Olar sizi dalalat yoluna yan fitneye sokarlar. Bunlardan dikkat edin. Yani uydurma hadisleri üretenler, yenge yani dikkat edeceğiz. Bugün de var mı? Evet. Televizyonlara çıkıyorlar. Cemaatlerde var. Adamların işleri uyduruk hadisten amel etmektir. Mesela Türkiye'de Ramuzüla hadis diye bir kitap var. Bunun yüzde yetmişi uyduruk hadis değilse yüzde uydurma hadistir. Yüzdeyi otuzu da nedir? Ee, zayıf hadis, şiddetli zayıftır. Ama bugün de birçok cemaat var. Bu kitaptan amel ediyor. Bukhariye dönmez, Ramuzüla hadise dönür. Ne diyor Resulullah? Bulardan sakın. Bu kitaptan sakın. Bu kitabın şeyini yapan hocadan da sakın. Çünkü o hoca iyi niyetli de olabilir. Samimi de olabilir ama bilmeyerek şeytanın içmeğine yak sürüyor. Şeytanın planını yürütüyor. Plan nedir? Bizi götürsün toptan atışa. Evet. Bu hadiste apaçuk dedi Sonra ikinci hadis Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi unasun ma lam antum Burada da aynen başka bir metinde o da Müslim'dedir. Ümmetimin son zamanında öyle insanlar çıkar ki ne siz dün ne babanızın duy babalarınızın duyduğu hadislerden yani uyduruk hadis getirirler olardan dikkat edin sizi yoldan almasınlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir. Bu nedir? Önemli meseledir. Dikkat edelim. Uymayalım uyduruk hadislere. Çünkü var uydurma hadis gerçektir. Eydir niye Allah subhanahu wa taala e, Kur'an gibi mukayet olmadı sünnete? Ama genelde mukayet oldu. Sünnet elimizdedir elhamdülillah. Ama Kur'an gibi hiç bir fethası kesir, kesir olmadır. Neden dedik ki önce bu bir fitne alanıdır. Bu da bir imtihan alanıdır. Allah akıl vermiş, iyi yolu kötü yolu seçeceksin. Akıl vermiş, iyi hadisten kötü hadisi bir nâin Her geline uymayacaksın. İkincisi ne de dedik? O Allah'ın kelamıdır, şakası bile olmaz. Bu kulun kelamıdır. Allah'ın anlamıysa da kulun çelemidir. allah Teala kendi kelamıyla kulunun kelamını velevki çizsi de Allah'ın istedikidir. Denk tutmamıştır. Onun için Kur'an okumak ibadettir. Hadis okumak ibadet değil. Yani Kur'an okumaktan Allah'a yakın düşersin. Ama hadis okumaktan değil. Ha, Hadisi okurken sahib Bukhari oku, okumuştum oku, bu bir ibadettir. Ama Kur'an özel ibadettir. Kur'an üzerinde nas var. Namaz gibi ibadettir. Kiraatul Kur'an ayettadır ve Kur'anel fejri kana, meşhuda şahittir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bunların başlarını da boş bırakmamış. Sakındırmış neden yalan söylemekte. Yani benim dilimden yalan söyleyenlerin halini belletmiştir. Onun için kimsenin ihtihaı kabarmasın. Resulullah'ın dilinden bir yalan söylesin. Olur bazen insan sıkışır, zor kaldığı yerde ya vurdu bunun konuda bir hadis var dersin. Halbuki bilirsin yoktu. Sakındırmış. İnne kidban bir hadiste Buhari'de geçiyor. İns kibben aleyy, lisak kibbin aley Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim dilimden yalan söylemek, başkasının diliyle yalan söylemek gibi değil, ona benzemez ha. Sakındırıyor. Hadis devam ediyor. Men kâbbe aley mutaammidan, çim benim dilimden bilerek yalan söylese. Bana bir kavli, hadisi mensub etse ben söylememişim sonucunu veriyor. فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدُهُ مِنَ nar, Cehennemde yerini ayırsın. Müjde geliyor ona. Ne müjdesi? Ataş müjdesi. Yani mü, kesin biliyorsun. Şimdi bazı meseleler var. biz Allah'a bırakıyoruz. İstesi ederiz, istesi etmiyor. Burada Hayır. Hütüm bilindirilmiştir. Kim Resulullah'ın dilinden bir uyduruk, söz uydursa, hadis uydursa, Resulullah'a nispet etse ne olsun? Cehennemde yerini alsın. Bir başka rivayette, bu da Buhari'de geçiyor. <Sessizlik> Men yekul aleyye ma lam akul fel yetebavva ama qadruhu nar Men demedigimi bir tane söylese, kıyamet gününde ataşta yerini ayırsın. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste o da Tirmizi'dedir, sahihtir. Diyor من hadisen, ve حديثا وهو يرأنه kizbun, فهو أحد الكذبين Bir tane benim dilimden bir hadis aktarıyor. Biliyor uyduruktur. Uydurmadır. Ama aktarıyor. Demiyor da uydurmaktır. O zaman o yalancıların zincirinde bir tenedir. Yani o da uyduru, uyduran gibidir yani. Onun için bir hadis aktardın, bu uydurmadır diyeceksin. Yoksa sen de o zincire katılırsın kıyamet gününde yerini ayırırsın. Evet. Bir rivayette de o da İmam Ahmed'in e, müşnedinde e, tabarani de فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَا وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ Benim ümmetimde kezzapler var, decceller var. Çokumluktular bunlar. Hatta 27 demiş, geçen derste ayırmıştık. Bu da nedir? He? Yani decceller, çok çoktular. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu diyor ki, ee, bir rivayette o da İmam Müslim mukaddimesinde rivayet ediyor. Sahih Müslim'in mukaddimesinde diyor ki innes şeytana le yetemethelu fi suretir raculî fe yetil qavma. Şeytan diyor bir adam kılıfında gelir bir topluma. fe yuhaddih fiyuhaddithuhum bihadithin min el-kizib ki, gelir yalan bir hadis o toplumda anlatır feyetefarraqun o toplum dağılır feyakulu raculun minhum o toplum dağılandan gelir başka yerde rivayet eder o hadisi semi'tu raculan a'rifu ve la a'rif ve la ben bir adamı gördüm, bu hadisi konuştu ama ben e, adamı, yüzünü tanırım ama ismini bilmiyorum. Bu neye döndük biz? Başa döndük. Yani zincir meselesi önemlidir. İşte Resulullah'ın dediği gibi, hadisten metinden e, şey alanlar çok alır. Yani e, hadisi e, e, dikkat etmeden haberlerin senedine bakmadan ne oluyor? Çor çoruna hadislere itkanıyorlar. Evet. İşte bu o kadar tehlikeli. Eyidir bu güne gelelim bakalım. Bugün de uydurma hadis bitti mi? Bitmedi. Özellikle bugün de dedik çıramuzlu hadisi gibi kitaplar. Hem yani bugün de bazı yeni hocalar telif ediyorlar. İçine Mevzu hadisleri insanlara şeriat kitabı diye, el kitabı diye takdim ediyorlar. Cemaatlerde, Alamanlarda e, alıyorlar bunu, hocalarına güveniyorlar, okuyorlar, zayıf e, mevzu hadisten amel ediyorlar. Bir de bir cihaz çıktı o da nedir? İnternet. İçi şeylidir tarafının. İyi koyunsan iyi, kötü kullansan, kötü. İyi tarafı çok ise da kötü tarafı daha çoktur. Kötü taraflarından nedir? İnternette bakıyorsun, Facebook'ta olsun, Twitter'da olsun, yani telefon mesajlarında olsun, ya yani WhatsApp'ta olsun, neler geliyor sana? İşte Resulullah böyle demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demiyorlar bu hadisi kim rivayet etti? bukhari Müslim. Sadece hadis. Bu Türkiye'de de çok yayılmış. Diyanetin bile... Şeylerine, tabalalara, asurlara, yani el kitaplarında hadisi getiriyor, diyor hadisi şerif. Ya mübarek hadisi şerif de tamam da rivayet oldu? E, en azından dersin Bukhari Müslüm numarası mı verirsin? İnsan bilsin. <gülüyor> hadisi şerif diyor. Onun için bugünde de muzu hadis Yayılıyor. Kıyamete kadar da devam edecektir. Bitmedi. Velev ki alimleri ayırdılar. Yen eskileri canlandırıyorlar. yeni yeni uydurmasyonda da var. Yeni uyduranlar da var. Bakıyorsun çıkartıyorlar. Bir kelimesini değiştiriyorlar. Çaka uyduruyorlar o hadisi. Ne yapıyorlar? Uyduruyorlar. Evet. Şimdi bir de ne vardır şeyde? Yen de şeye bakalım. Niye bu uydurma hadisi oldu? Şimdi Resulullah haber verdi muhakkak oldu. Ama her şeyin dünya sebebler dünyasıdır. Niye uydurma hadisler ortaya çıktı? Sebep nedir? Burada alimler e, Rahimahullah e, çok sebep zikretmişler. Uydurma hadisle ilgili. Biz bir birkaçını zikredelim. Uydurma hadisten ilgili birincisi Niye uydurma hadis koyuldu? Dedik Yahudiler bunu başlattı. Başta Abdullah ibn Sebe dini ifsad ettiler. Dini bozmak için uydurma hadisler koydular. Hakler ne yaptılar? Uydurma hadisten dini bozdular. Ondan sonra uydurma hadisten bir din yaptılar. O da din nedir? Şia din. Şia din nedir? Yani Kur'an'ımız bozuk turalara göre Hadisleri almıyorlar bizim Bukharliler, Kütüpsüteler, Tis'eleri neden? Sahabeler rivayet etmiş bunu çünkü sahabeler de ona göre canfirdiler. Bir din koydur. Ondan sonra bu din tamam bu işini görüyor. Ama çok adam bu dine inanmıyor. Her zaman şia ümmette bugüne kadar kadar ne yaptı? Kalktı şeytan, yeni bir din üretti. Şia'dan biraz daha şey, bir daha kalite. Hakka yakın. O da nedir? tasavvuf maşrabını attı ortaya. Aslında tasavvuf isim önemli değil. Eskiden buna selef zamanında tahabe, tabi'in zamanında buna jüd diyerdir. Ehli jüd, ehli takva. Ama sonradan adını tasavvuf koydular. Bunda bir sorun yoktur. Ama ne oldu? Bu tasavvuf vasıtasıyla şeytan ne yaptı? Kalktı bunu kendi lehine kullandı. Kalktı bunun içine Öyle yaptı ki bütün uyduruk hadislerinden amel ettiler. Bak bugün de en fazla ramuz hadisten kim amel eder? Tasavvufa mensup olan cemaatler. İnan ki sahib okurlar okullar de Allah razı olsun o kondolardan. Ama sahib Bukhari'den daha fazla ramuz hadisten amel veriler. Vazileri genelde ramuz ile hadistendir. Neden? Şeytan işi biliyor. Ha onlar zannetmiyorlar, Resulullah'a muhalefet ediyorlar ama şeytan sonu çok kapıya çıkarttı Ondan sonra şeytan dini ifsad etmek için bu türlü şeyler koydu. Bunu kim yaptı? Zındıklar. Bunlar İslam düşmanıydı. Fakirlere yaptılar. Nerede bir hadis sahih var? Tam onun tersine bir zayıf hadis, uyduruk hadis ortaya koydu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişse suyu oturarak için geliyorlar bunun tersi nedir? Ayakta durun için. Neden ümmete çetrefil salsınlar? Bugüne kadar çok bu cemaatlerden ilimden biraz mahrum olanları bu konuda ikna edemiyoruz. Alimler edemiyorlar. Neden? İşlemiş, kemikleşmiştir. Ramuzlu hadis diyor, akan sular duruyor. Halbuki ben ramuzul ahadisi kütüphanamda bulundurmam. Bulundursam neyi hiç bulundururum? İspat etmek için karşıda bu zayıf hadistir. Ve <gülüyor> bu türlü meseleler. Demek ki birinci hedef Çin'dir. Sebep nedir? Zındıklar İslam'ı bozsular diye bu hadisleri ne yapmışlar? Uydurmuşlardı. İkinci <gülüyor> sebep taassuptan dolayı. Taassup çördür arkadaşlar. Membuzdur Allah ve Resulü taassubu sevmez. Taassub edek, etmek var ise hak meselede haka sarılmaktır. Ama çor çoruna sarılmak buna taassub derler. Ama ben hakkın üzerine sabit kaldım. Delilim var. Kur'an ve sünnet Resulullah'ın, ashabın, dört imamın yoludur. Sabit kaldımın üzerine buna ittiba'ta Ha? Hakka sahip çıkmak derler. Ama çor çorüne ben Abu Hanife'yi seviyorum. Ben İmam Muhammed'i seviyorum. Ben İmam Ahmed'i seviyorum. Ona çor çor ne demişse doğrudur. Bakmam senedine sebedine neden böyle demiş belki yanlış yapmış, insanoğludur. Yok ne demişse doğrudur buna taassub derler. Çor çoruna bağlamak derler. Bu menbuzdur. Allah bunu sevmez. Çor çorunanın da Allah cennet ehlini bundan münezzet kalmıştır. Onun için hiçbir cennet ehli taassup etmez. Etseler de diğer var sonuyla dedik nedir? İttibata hakka sarılmaktır. Taassuptan dolayı ne çıkmış? Hadir, hadis uydurma çıkmış. Adam hocasının mezhebinin görüşüne taassup ediyor. Karşı taraf sahih hadisten mezhebini yok ediyor. Bu da kalkıyor bir uydurma hadis yapıyor. İşte bak bizim hadis var diye bu, arkadaşlar bu fikir ürünü değil. Bu kitaplarımızda var maalesef. Fıkır kitaplarımızda bu var. Alimler bunun üzerinde konuşmuş. Çok taassuptan dolayı kendi mezhebini, kendi imamının görüşünü güclü yapsın diye hadis uydurmuşlar. Uyduranlar da var. İmamları bunlardan razı mı? Haşa. Abu Hanife razı olur mu? Kendi mezhebine mensup olan bir alim yani bir adam gelsin hadis uydursun neden? Ebu Hanife'nin yanlış görüşünü ispat etsin. Haşa Ebu Hanife bundan münezzehtir. İmam Muhammed bundan münezzehtir. Bütün İmam Hanefi alimleri bundan münezzehtir. Bunu yapsa yapsa cahil yapar. Şeytanın oyununa gelen yapar. Ve da gelmiştir maalesef. Onun için taassub sadece ehl-i sünnette değil. Özellikle Şiilerde biliyorsun şeytanın kurduğu din ne yapmıştır? Şiileri götürmüştür. Hazret Ali'yi ilah tevyesine çıkartmıştır. Hazret Hüseyin'i çıkartmıştır. Aleyhir radıyallahu anh'u çıkartmış peygamberlerin peygamberlerden daha öyle. Şia dininde okusanız ooo ne hırafatlar var. Ne akıl alır ne mantıklı. İnanç Şia dinine baksan bir de Yahudi'ye baksan Yahudi dini belki dersin bazı yerlerinde akıl mantık var ama Şia dini hiçbir şeyinde akıl mantık bile işlemez Oğlan üstü bir uyduruk bir dindir şeytanın dinidir evet üçüncü neden uyduruk hadis Resulullah'ın dininden uydururlar He? para kazanmak için yaşamak için geçim için Allah korkusu olmasa uydurma kıssa. Kıssalar var ya. Kıssalar. Kıssas varmış. Eskiden vaaziler varmış. Bunlar ne yaparmışlar? deste e, oturu Millet televizyon yoktur. Bunlar kahvalarda, e, e, derneklerde bunlar oturmuşlar. Kıssa rivayet edermişler. Hele biraz da edebiyet, el konu hareketini güzel yapsa bunlar iyi para kazanır. İnsanlar da bunları dinlermiş. Bunların içinde hak, ehli hak çok uymuş. Masal dermişler yani dini şeriatın e, hadiseleri siyerden bahsedermişler. Bunlar ne yapmışlar? İyi para kazansılar. Güncel kıssalar o olaya, o duruma, o şehre o e, zamana göre hadis uydurmuşlar, Kıssalarız. Söyledikleri kıssası maya tutsun iyi para kazandırsınlar. Bu da var. Dördüncü alimler diyorlar. Zalim helifeler yöneticilere yakın düştüler diye onların yaptıkları amel için hadis uydururlar. Ne kadar vehim bir şey. Bugün var mı bu? Bugün de de var. Hadis uydurmuşlar. sahih hadisin boynunu zorluyorlar, eğiyorlar zorlan. senin yaptığını yapıyorlar. Bugün de Zalimlerin alimleri çoktur, her yerde var, istisnasız, bütün şehirlerde var, bütün ülkelerde var. Maalesef, zalimlerin hiç olmazsa süsse bile o alim zalimin açmaya ne yapıyor, ne yapıyor yak sürüyor. Hak, e, hak için bildirecek alim, hakikin olacak alim süs kafasına mal olsa. Çünkü alemin görevi hak kaybolanda onu bayan etmektir, ilan etmektir. Asker asker muessesesi kurumu senenin boyu boyu yer içer kışlasında yatar. Ümmet onu besliyor. Ama ne zaman kullanır ümmet onu? Düşman savaşırken biz otururuz o gider kanunu döker. Alim de aynen buna benzer. Ümmet devamlı alimlere saygı gösteriyoruz. Bize dinlerimizi öğrettiler. Dinin en önemli öğretmesi de hak. Batıl diye gösterirken hak söylemaktır. Eğer alimler sussa ne olur? Ümmet fasad olur. Etin bozulmasın diye tuzlarsın. Tuz bozulmuşsa ne yaparsın? Biter iş. E, bugün de halimiz maalesef öyledir alimler bozulmuşlar maalesef var da içlerinde bir çoğu ama bir çoğu da bozulmuş maalesef beşinci bazı insanlar takva babından bazı vaziler, bazı alimler bazı insanlar takva babından bakıyor, bir bir zamanda yaşıyor, o zamanda insanlar İslamiyet'ten uzak durmuş yani bir amelden uzak durmuş ya mesela bizim Türkiye'de kimse orucu olmuyor. Tatavu orucu olmuyor. Takti bir denesi orucu olmanın faydalarını hakkında hadis uydurdu. İşte bugün olsan böyle olur, Çarşamba olsan orucun bu kadar fazileti var, ayda bu kadar olsan bu kadar uydurur. Neden? Niyeti güzel. Ama insanları teşvik etsin. Bu da nedir? Bu da Allah kurusun, insana ateşe götürür. Ümmette de böylesi çok olmuştu. Hatta bir alim bir kitap yazdı. Neyle? Kur'an'ın suralarını okuması fazileti. Her Sulayt'ın bir uyduruk hadis, iki uyduruk, üç uyduruk hadis yazdı, bir kitap tehlif etti. Halimler tuttular, bunu mahkemeye getirdiler. Niye böyle yaptın? E dedi, baktım ümmet, Kur'an'ı okumuyorlar, yüz çevirmişler. Teşvik edin diye olar. Bu seni kurtarır mı iyi niyet? Iyi niyet burada kurtarmaz. Eyy niyetleri de kurtarır. Sen iştihad ettin ama hata yaptın. Bu iştihad değil. Bu şeriatı bozmaktır. Kaynak üretiyorsun sen. Onun için alimler diyorlar ki bugün de, de öyledir. Ramuzullah hadis hariç bütün alimler diyorlar ki suraları okumak faziletleri çok azdır. Ayetel kurşu hakkında var. Birkaç sura hakkında var. Kulvallah hakkında var. Çok azdır bakıyorsunuz sahih. Ama bütün suralar hakkında 114 sura hakkında bakıyorsun. Adam kitap telif etmiş. Bütünü zayıftır. Yen yani de şimdi muzudur, Uydurmadır. Onun için Ramuz'la hadis bu hadislerden doludur uydurma hadis. İşte bu sure yoksa bu kadar eciz var bu sureye? Bu da nedir? Bu da çok cimdi oldu. İşte zahit dediğimiz, yeni de tasavvuf dediıkları camia çok cahil oldukları için ne yapıyorlar? Bu işle dolara. Bir de kızıyorlar bize. Diyorlar siz tesavvuf camiasına cahil diyorsunuz. Biz tasavvuf imamlarını tenzih ederiz. tasavvufta böyük imamlar da var. Cüneyt gibi, Abdülkadir Geylani gibi. Bunlar zahitler takvalı diler. Ama e, bunların tabileri cahillik, tarihinize bakın, cahillik çok olmuş. Oğlum biz şahıslar değil, biz Genel olarak bunların içinde cahillik çoktur. Biz onları tenkit ediyoruz. Ben de değil tabii. i şunla talimledim. Biz sadece aktarıyoruz. 6. sebeplerden birisi hangi güzel sözü buldular? Eski güzel bir söz, kafiyeli bir söz, anlamlı bir söz. Getirip ya çeşke bunu Resulullah'a mal edelim. Haklar ona bir sene duydurlar. Resulullah demiş bana. İyi niyetten. Ama her güzel sözü Resulullah'a mal edemez. Elhamdülillah Resulullah öz ve söz verilmiş. Ha hayatta da öz ve söz konuşanlar olabilir. Güzel sözler de olabilir. Bu eski peygamberlerden kalmış. Yani Allah insanlara ilham verir. Ama bunu sen gelip mal edemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gör. Bunun gibi sebeplerle çok var, e, sebepler e, şey oldu, yayıldı. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi e, başlıkta? E, kimse yani neden bu uydurma hadisleri işliyor ümmete? Çünkü kimse sormuyor. Bu hadisi nerede geçiyor kardeşim? Adam çıkmış, televizyonda yan hoca çıkmış, radyoda yan hoca kitap telif etmiş... İşte böyle yapın altında hadis-i şerif diyor. Kimse demiyor gel bakalım bu hadis-i şerif nerede geçti kardeşim? Ya hocam bu nerede geçti? Bunun kaynağına bakalım. Gidip bunun kaynağında da alalım. Bunu şerhenenlere bakalım. Demiyorlar. İşte bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bugün de de bu çok yayılmıştır. Evet. Bir de sünnetini reddetmek çıkmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini reddedenler çok olmuştur akılcılar ilk önce mu'tezileler çıktı sonra onların yavruları akılcılar aklım benim yatmıyor halbuki ehli sünnette kâide var akıl nakil, pardon akılden öncedir nakil akla muhalefet etmez etse nakli ön plana çıkartır nakil nedir Resulullah'tan gelen hadis bize nakl olan aktarılan. bunun için e, bunlar da şeytanın yavrularıdır. Sünneti inkar edenler. Sünneti kim inkar eder? Akılcılar. Akılcılar kimin yavrusudur? Şeytan. Şeytan bu hatadan, cehennet, cennetten, cehenneme atıldı. O da nerede? Allah dedi sücde yap, yapmam dedi. Akılını kattı. Nerede kattı? Dedi nasıl yaparım? O ateş, ben ateştan, o çamurdan. Ataş daha güzlüdür. Emri uygulamadı rahmetten kavul. Onun için ister adam oğluna aynen darbadan us. Onun için bu akılcılar da şeytanın yavrusudur. Resulullah'ın sünnetini reddediler. Konu ne burada, konu da bize ne diyorlar ehli sünnete? Ya diyorlar Kur'an'a sarılın. Kur'an Allah kurmuş bunu. Ama hadislerde uyduruk var, zayıf var. He? Ne bilirsin ne var? Onun için Kur'an sahihtir. Kur'an'ı salın. Biz de diyoruz onlara nereden bildin hadiste uyduruğu var, e, zayıf var, sahih var? E diyorlar işte e, var kitaplar. E, kitaplar var için sorun nedir? Hepsi elimizde, kimizde çer, sahihtir. Sen onuyla amel et. Allah seni müşellaf kılmaz. Zayıf hadisler de var elimizde. Kitaplar var zayıfla ilgili. Onu da şartlarıyla amel edebilirsin. on da alimler şartlarını koymuş. Orada da muşallak olmazsın. Uyduruk hadisler de elimizde var. Onlardan da amel etme etsen sorguya çekilirsin. Diğerler sana vardır. Alimler ayırmıştır bunu. Şimdi kütübhanada, Ehl-i Sünnet kütübhanasında üç şükür hadis kaynağı var. Kütüb tüs'e ve sayı sayısız. Nedir bunlar? Say hadisler kaynağı. Bir de mevzuu hadisler kitapları var. Bir de zayıf hadisler kaynakları var, kitapları var. Hepsini telif etmişler. projeler. hadislerle bir sürü kitap var. Onların bir kısmını burada zikredecek. Tetkiretul Mevzuat e Abi'l e, Fazl Muhammed İbn Tahir el Mekdisi 1500 senesinde vefat etmiş. Bir kitap yazmış. Zayıf hadislerle ilgili bir cilt bir kitap yazmış. Muvduatul Kubra. Büyük uyduruk hadisler kitabı. Bu İbn Cevzi'nin o da 597 senesinde vefat etmiş. El-Mughni anil hafaza vel katebe. O da bedreddin el Musili. O da 620'de etmiş. ahadith Kısas. O da Şeyh-ül İslam'ın 728'de. Menar-i Munif. Bu da İbn-i ee, Bir de Temyiz-i min el khabithi Fime yedur ala sünneti min el Bu da e, Abdurrahman İbni Ali İbni Umar 944 senesinde Tenzih-i şari'a Al-merfu'a ana hadith Al-mozu'a Burada İbn-i i̇raq Kattani 963 hicri senesinde Vefat etmiştir Bir de bizim meşhur müllâ Ali Qarimiz 1400 senesinde vefat etmiş el esrar Marfua Fil-ekhbar-i al kitabını yazmıştır. Bir de eee alim Şavkani Yemen alimi 2155 senesinde vefat etmiş. Onun da faraedil mecmua fi ahadis-i O da fawaid el mecmua fi ahadis-i Bir de bizim hocamız Allah rahmet eylesin Şeyhül İslam eee Albani rahimeullah hakikaten hadis ilminde Şeyhül İslam'ı albani. Bu konuda müceddittir. Ee, alimler, böğüc alimler bunu ikrar etmişler. Onun da bir silsilesi var. Silsilete hadis-i muvzu'a ve zayıfe. O da on beş cilttir. İçinde yüzlerce hadisi toplamış. Zayıf muvzu senetleriyle hüküm vermiştir. Sonuçta Allah subhanehu ve teala ne diyor? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرًا وَاِنَّا lehu لَحَافِظُونَ Gördük mü Allah sünneti nasıl mukayet olmuş Kur'an gibi? Kur'an gibi elimizde var. Bütün alimler zayıf. Mozu sahih hadisi ayırmıştır. Hiçbir hadis yoktur illa ki hükmü var. Ama sen bilmürsen o senin sorunludur. Evet. Allah hepimizi sahih hadisten amel edenlerden eylesin. Zayıf ve uyduruk hadislere uyanlardan eylemesin. Olara, onların yolundan gidenlerden eylemesin bizi cehaletten Allah Teala tenzih etsin cahillik en kötü bir hastalıktır İlacını da Resulullah vermiş nedir? ilimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahilliğin ilacını ilim vermiş cahilliği sadece ilim cidersin Allah bizim de cahilligimizi doğru ilimden gidersin amin Babalarımızı da o geçmişlerimizi de o geleceklerimizi de Allah affeylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.